Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim değişikliği konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlanması ve tedbirler alınabilmesi için çalışmalar yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda koordinatörlüğündeki Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında başlattı. İklim Hareketi için Değişime Güç Var projesi tamamlandı. Denizde Seragazi Envanteri ve iklim Eylem Planı ile ilgili açış konuşması gerçekleştiren REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, planın küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çabaların bir sonucu olarak hazırlandığına dikkat çekti. Sayman, başarılı bir süreç yürütüldü. Ona yakın çalıştaylı yapıldı. Liselerde, etüt salonlarında ve Pamukkale Üniversitesi'nde farkındalık etkinlikleri anketler yapıldı. Bu kapanış toplantısı yeni bir başlangıç. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu eylem planının uygulanmasında Denizli bu konudaki hem öncülüğünü hem de iklim değişikliğindeki hazırlığını arttırmış olur diye konuştu. Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 2 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmayla Denizli özelinde Farkındalık oluşturduklarına dikkat çekerek projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi. Değirmenci, anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak üzere ilköğretim, lise ve üniversiteye giden gençlerimiz dahil farkındalık eğitimlerinde bulunduk. Onların bulunduğu mekanlarda iklim hareketi nedir, iklim eylem planı nedir anlatmaya çalıştık. Denizli'de vatandaşlarımızın gündelik hayatına yeni terimler kazandırdık. İklim hareketi ve iklim eylem planı karbonhidrat. Ayak izini hesaplama gibi. 5000'e yakın vatandaşımız anketlerimize katıldı dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadın yeşil alana yapılması planlanan trafonun tehlikeli olabileceği düşüncesiyle iş makinesinin önüne geçerek çalışmaları durdurdu. Armutalan Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketi tarafından çocuk parkı ve yeşil alana trafo yapımı için temel kazısına başlandı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Işıl Berk, Şirketin trafo yapım ekibine çalışmaları durdurmaları için uyarda bulundu. Uyarısının dikkate alınmadığını gören Berk iş makinesinin önüne geçti. Berk yetkililerden çalışmaların durdurulduğu sözünü alıncaya kadar iş makinesinin önünden çekilmedi. Işıl Berk gazetecilere yaptığı açıklamada trafo ve yüksek gerilim hattı yapımına karşı olduklarını belirterek ''Bu trafoyu istemiyoruz. Ormanın dibindeyiz. Bir patlama olsa yangın olur. Parkta çocuklar oynuyor.'' Evlerimiz tehlike altına girecek. Burada çevreye zarar veriliyor diye konuştu. Marmaris Belediyesi, fan işleri müdürlüğü yetkilileri de çok basiretli bir karar vererek mahalle sakinlerinin de onay verdiği bir alana ancak trafo yapılacağını bildirdi. Keşke bütün kamu kurumları artık vatandaşın bu gibi taleplerine göre şekillendirse yapacakları işleri. Bir gün gazetesinden Kardelen Tatar'ın haberine göre TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbul'a dair rapor hazırladı. Şehirdeki çevresel yıkımı bir daha gözler önüne serdi. 7 maddeden oluşan rapora göre kentteki yeşil alanlar, tarihi miraslar, ulaşım ve hava kalitesi can çekişiyor. Sürüyette yok edilmiş. Şehrin farklı yerlerinde yapılan dolga alanlar, yüz ölçümü 2,34 kare olan Heybeli Adada'dan büyük bir alanı ulaşmış durumda. Yeni kapı dolgu suyuyla birlikte Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yarımada'nın haritası değişti. Fransız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte ortaya çıkan devasa hafriyat yığınları bu yeni dolgu alanlarının yapımı için kullanıldı. İstanbul'da en az 15 metrekare olması gereken kişi başına düşen yeşil alan miktarı mezarlık, kavşak bulvar gibi pasif alanlarda olmak üzere. 6 metrekareye gerilemiş durumda. İstanbul'da imar izni verilerek Fatih Ormanı gibi pek çok doğal yaşam alanı da rantı açıldı. Mega projeleriyle birlikte Kuzey Ormanları'nın büyük bir bölümü de tahrip edildi. Olası yapılaşma ile birlikte geri kalan kısmı da tehdit altına girdi. Rapor hakkında bir güne konuşan TUMOP İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, İstanbul'da yeni bir kent hayatı inşa edilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi. İstanbul 25 yıldır iktidarda olan bir anlayışın elinde sermayenin talep ve istekleri doğrultusunda bir dönüşme sokuldu. Bu dönüşümün önünde engel olarak görülen kentsel ve çevresel değerler hiçe sayılarak İstanbul'un uzun zaman içerisinde biçimlenen kimliği ve kültürü, silüeti, doğal yapısı giderek yok edildi. 25 yıl boyunca kentleşmenin kamu çizgisinden uzak planlı bir düzenlemeye konu edilmemesi sonucu nüfus artışı, işsizlik, ulaşım ve altyapı problemleri Yeşil alan eksikliği, ucuz ve nitelikli konut problemi gibi birçok problem ortaya çıktı, dedi. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar, Bugünlük sizlere Pozi.org'dan pozimutlu bir haberle veda ediyoruz. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Alaattin Kirazcı Şehrin merkezinde üniversite kampüsünde arıcılık yapıyor. Arıcılığa 2 yıl önce başlayan Kirazcı, bu konuda İsmeğin düzenlediği kursta eğitim aldı. Kovanın nasıl açılacağına, arılara nasıl davranılacağına kursta öğrenen Kirazcı, daha önce de arıcılığa hevesli olduğunu fakat arıcılığa eğitim almadan başlamak istemediğini söyledi. Kirazcı kendini şehrin gizli arıcısı olarak tanımlıyor. Şiirde arıcılık denildiğinde akla gelen ilk soru